şimdi birinci bir önceki dersimizde hakkında nasların tevatür ettiği sahabeler hakkındaki söylüyü anlattık. Şimdi ikinci kısım bel mennemetevater fi hakkı'n-nususu hakkında nasların tevatür derecesine ulaşmadığı sahabeler bel şemelebu'n-nususü'l-âmme umumi nasların kapsadığı sahabeler. Yani umumi nasların denareti içerisine giren ve hakdan mütevâtir nasların bulunmadığı sahabe. Fe cumhuru'l ümmeti ümmetin cumhuru lem yekfiru hada sınıfı. Bu sınıfı tekfir etmeli. Yani cumhur ulema e, hakdan aslen tevatürli sahabeleri tekfir edenleri, sahabeleri tekfir eden ve yani onlar hakkında konuşanları tekfir etmeli. Su ile İmam Ahmed bin Hanbel İmam Muhammed'e Muhammed'e soruldu. Anneni şete mecdenin ashabın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin sahabesine söven birini durumu soruldu. Feqaale ara en yudraba. Onun dövülmesi görüşündeyim. Ve qaale ma arau illa ala Başka bir yerlere de dedi ki va arau illa ala al Ben onu sadece İslam üzere görüyorum. Yani onun sunmadır manasında. Ve Ali bu konuda ihtilaf etti. Feleşul uvadha mubarik, malikin meşhur mesele fi'laca bu konuda yani sahabeye hükmetme sorununda el ihtihadu vel edebu yani bu konuda ciddi olmak ve böyle acı verici bir şekilde onlara edeplendirmektir. El yani canlı yakar acı veren manasında. Ali ibn Abi malik dedi ki: "Menşe sallallahu aleyhi ve selle la Peygamberimize söylenir öldürülür. Valla şetanla ashabı huudilen, ashabına söylenir ise edeplendirilir dedi. Vakalatıhu Bayyab Bayyab bin Habib iki şekilde de okuyabiliriz. Tam ben bilmiyorum hangi şekilde olduğunu. Dedi ki, menhala mine şi'ati, şi'adan aşırıya gidenler, bilen bu diyalıflarla, Osmanlı'nın bozukluğundan, konusunda etiminhu ve ondan beri olma konusunda, o dibe edeben şeriden şiddetli bir şekilde adetlendirilir. <gülüyor> ve elzade ila buddi ebubekir ya'allara. Ebubekir ve Ömer'in bulunduğu aşırı giden fer Onun hokubeti cezası daha şiddetlidir. Ve yukarra onu dövlerde tekrar eder, sürekli dövülür. Ve yutad sicruhu uzatılır hatta yabu ta ölene kadar. Ve la yebluhu bil illa fi sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm meselesine gelince Peygamber'e söven dışında verilen ceza ölüm seviyesine ulaşmamalıdır." diyor. Yani sadece kim öldürülmeli? Hani bir fark olmalı demek istiyor bu alimler. Peygamber'e söylenme, onun dışındakilere sövenler arasında fark olmalı. Fark ne? Peygamber'e söven öldürülür aleyhissalatü vesselam. Dışındakilere söven edeplendirilir, tamam mı? وَقَالَ سُخْنُونَ dedi ki مَنْ كَفَرَ أَحَدًا sallallahu aleyhi ve سَلللّٰهُ عَل۪يۜ عَل۪يۜ عَل� ve güne iyi ve açık bir şekilde söylüyor yani Ali veya Osman ve benzeri birine söylerse yurcu bu darba darbe şeyleri canlı yakar bir şekilde dövülür. Fakat asuki ve anne bizim ashabımıza gelince yani şafileri kast ediyor. Fakat kana kadi fi ta'rihi fi bab ihtilaf niyeti imam ve lamun. Niyetin imamın ve ummun niyetin ihtilaf etmesi babında yani bu babatta hadis ya barkan Hüseyin demiş ki men sebbe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yekfuru bizalika peygambere söyler kafir olur ve men sahabiyen fesaqat sahabeye söylen fazıl olur ve amm men sebbe şeyhaini yani bu kimi kastediyor burada şeyh mi şeyhaini mi yani burada şeyleri kastetiyor hadi Osmanlı Radyallahu Anh, Ali Radyallahu Anh'ı kasteder, Peygamberden maden. Fakat ki bu tanın, iki vicib vardır. Ahdum ummayefur, birisi kafur olur. Diğeri ümmet İslamad, Allah imameti, çünkü ümmet onların imametinde icma etti. ve Yusuk'u varayefur, ikincisi ise fasıktır. Fakat kafir değildir. Demek ki bak, onlar da kendi aralarına ihtilaf etmişler. Ve Yaqoolu bu da Şafii mamlarında. وَلَا يَكْفُرُوا بِسَبِّ الشَّيْخَيْنِ اَوَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ Yani şeyhine, Ebu Bekla ve Ümmele ve Hasan'a Hüseyne'e söylemekle kafir olmalısın. إِلَّا فِي وَجْهِنْ حَكَابُ Qadi حُسَيْنِ Ancak bir vecih vardır diyor. Onda Qadi Hüseyin, ihtilaf nakledilmiştir. önceki naklik hastalığıyla, yani, yufarda nakledilmiştir. Bak bu da kimin sınıfına dair diyor cevap vermiştik olanları bile tekfir etmeyenler var. Bu da onun derinleri arasında eklenen bir. Ve fil-ihtiyar. İhtiyar kimi kitabı? Şimdi harfasadiklarımız neydi? Bak buraya kadar. İmam Ahmet Habbeli, Kad'a İyaz, Maliki Suhnun Maliki, Sübki Şafii Rameli Şafii. Fil-ihtiyar bu da Halifi. İttefakal e'immatu İmamlar ittifak ettik ala tatmiri ehlin bid'i ecma'a ve takhti'atihim ehli bid'atın hepsinin sapıklığında ve hatalı olduklarında ittifak verilir. <gülüyor> ve sen bi'ahadimine sahab sahabeti ve buğdihi ve sahabeden birine söyleme ve ona buğd etme La küfren, küfür olmaz. Ve lakin e, sapıklık olarak kabul edilir. Bundan ittifak ettiklerini söylüyor. Ve zekere fethil kadir. Fethil kadirdeki bu da Hanefilerin mutsua kitaplarından yani geniş e, böyle ansiklopedik kitaplarından diyelim. Yazarı kim? nerede Nereli? Sivaslı. Tamam. "En-hawaric ellezine yastahilun diba'a'l-muslimin ve amwaluhum, Müslümanların mallarını ve canlarını her yönden haricler ve yekeffirun ve sahabete ve sahabelere tekfir edenler hükmü bunda Cumhurul fuqaha'i ve Yani eee sahabeyi tekfir Müslümanların mallarını ve canlarını helal gelen haricilerin, cumhurun, fukavay cumhurun, hadis ehlinin cumhurunun yanında bagi denilir. Yani kafir değildirler. İlâin kad feûl ile bilindi ki enne mâ zekaravu fil hulâsatî, da zikredilen görüş, min enne mu kâfirun, sahabeye söylen kafir bir görüşü, kavlun da'ifun, zayıf olan bir görüştür. Muhalifun dil mutuni ve şurohî metinlere ve şerhlerine şeritler, şerhlerine muhaliftir. Yani neyi söylemek istiyor burada e, Kemal İbn Yani diyor ki eğer hariciler bile sahabe umumunu tekfir edip eee bununla beraber tabii hariciler sahabe umumunu tekfir etmiyorlar değil mi? Hariciler ne zaman sonrası sonrasını tekfir ediyorlar? Fitneye bulaşanları, yani fitneden sonrasını, hakem olayı tabi doğru. Yani o fitneden sonrasını tekfir ediyorlar. Öncesiyle ilgili kesin hani tekfir ettiklerine de elimizde ne yok, elimizde bir delil yok. Sahabelerin cumhurunu tekfir ettiklerine rağmen dahi demişler. Öyleyse diyor, sahabeye söyleyen kafirdir diyen hulasa kitabındaki görüş yanlıştır. Çünkü hariciler bile kafir değilse cumhurun yanında bunlar nasıl kafir olacak yani, diye. Kale İmam Muhammed İbni Abdülvahad, Muhammed İbni Abdülvahad dedi ki, wa in kana mimma allati yatawaturu an-naqlu bi fazlihi bi fazlihi wa kemalinde e, nasar derecesine ulaşmamışsa fe zahir olan en nasahu fasikun Söylen fasiktir illa ancak en yasubu min haythu suhbetihi li sallallahu aleyhi ve sellem rasulullah arkadaşlık ettiğinden dolayı söylerse fe inne Tamam, ama şimdi? Son kısım. Yani mesela bir adam diyelim, bir sahabeye e, küfür diyor, sövüyor Niye sövüyor, sif Peygamber'e sahabelik yaptığından dolayı. Yani hani sohbet cihetiyle onlara muzeden söylerse kafir olur, çünkü bunu küfür olduğu zaten ittifak olan bir mesele. Yani sif sahabe Allah Rasulü'nün dostudur diye. Yani Allah Resulü dost edindi, ona arkadaşlık etti, bu sebepten dolayı. Böyle bir şey de yok zaten yani böyle bir görüş söyleyen de yok zaten. Bu sebepten dolayı tekfir ederse kafir olmuş olur. Onun dışındakilerde ise tevatül derecesinde ulaşmamış sanatiller o zaman yorulur, fasık olur. Peki bu alimlerin delimleri ne? Değil bize delim lazım? Yani bu alimler sahabeye ve sövenleri tekfir etmediklerinde neye dayanmışlar? Aynı zamanda bu gün önceki görüşte, Ebu Bekir bakımlara sövmeyen, sövenleri tekfir etmeyenlere de delili. Yani hakkında tevatür olan veya olmayan, bu konuda sahabeye sövgü tekfir kabul etmeyenler kılıyı delili, dedi bunlar. Tamam Şimdi dedik ya, hakkında nasıl tevatürler ötesine ulaşanlara tekfir etmeyenler de var. <gülüyor> Doğru? E zaten bunlar otomatik mi? Hakkında tevatüre ulaşmayanlara haydi hala tekfir etmiyorlar. Yani tevatür nasıl olanı tekfir etmiyorsan sövenin. Aklından nastar tevattir derecesine ulaşmamış olanlara adam hatayla tegfir etmeyecek. Anlaşılıyor değil bu cümle. Peki bunların delilleri ney? Şimdi onlara bakarız. Peki delilleri değil. Onların delillerindendir. Evet, bir. Allah Allah, bende eksik var Allah Alem. Bu sayfadan sonra hangi sayfa geliyor? Nasıl? Bende o sayfa da yok. Siz, kalın sorunlar seninle. Siz, benim bu sayfa yoktu bende. Bende başka yere yazmışım yoktu. Bana bir tane verince oradan takip edin, Hakkınızı zeval Ben başka sayfaya bende yok diye yazmışım. Birinci delili şu. Allahu salla aleyhi ve sellem la yahillu damu'l-musi'mi yashadu en la ilaha illa Allah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eder bir müslümanın kanı helal olmaz. İnna bi ihdasalat üçer üç şeyle helal olur. Tamam? Üç şey olmazsızın Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eden Müslümanın kanı helal değildir. Kufrun be'de imanen. imandan sonra küfür. Ev zinen be'de ihsanin veya evlendikten sonra zina. Ev ve orta, racunun katelenersen fe yuhtevu Adam öldürmüştür, adam öldürdüğü için o da öldürdür, kısas yani. Tamam? Şimdi bu hadise iyi dikkat edin. Bakın bu hadis önemli bir hadis. Çünkü genelde birçok konuda e, küfür işleyen insanların tekfir edilmemesi gerektiği hakkında bu hadis getiriliyor. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam demiş ki dem üç şey olmaksızın Allah'a tam başka ilan olmadığına şahitlik eden Müslümanın kanı helal olmaz diye. Şimdi buradan peygamberimiz vesu kufrun, bazen iman dediği zaman imandan sonra küfür. Tamam? Bu birinci madde. İmandan sonra küfür. Bak bunu buraya yazıyorum. İmandan sonra küfür. Şimdi burada bizim önümüzde eğitimler var. Ama bu hadisin, Cehmiyye mezhebine göre şart edeceğiz. Buraya çok dikkat edin. Cermiyye mezhebine göre ya da ben, biz bu hadisi ehl yani sünnete göre şey yapacağız, şerh edeceğiz. Biz bu hadisi Cermiyye'nin mezhebine göre şerh edersek, ki Cermiyye'nin bu konudaki mezhebi sebefin ittifakıyla küfürdür, o zaman diyeceğiz ki, kim Allah'ını bittikten sonra, ben artık Allah'ı bilmiyorum, artık Allah'ı inkar ediyorum derse, bu insan kafirdir. Hadis'in kapsamına bu gelir diyeceğiz. Ki günümüzde biliyorsunuz hani biz veyahut da bazı kitaplar günümüz insanlarından mürciye diyorlar ama bizim günümüz insanı mürciye değil. ha yani. yani ne mürciyetir hurat ne mürciyetir fukaha ne alimleri ne avalın. Günümüz insanları iman küfür konusunda kimin mezhebindeler? iman konusunda kendini senefiliye nispet edenler da dahil yokuz eder buna. iman konusunda ehl-i sünnetin mezhebi üzerindeler. İmanı çünkü tanımladıkları zaman ehl-i sünnetin mezhebine göre tanımlıyorlar. Allah küfür konusunda kimin mezhebi üzer eder? Cehmi yenilmez, ebi Çünkü cehmiye göre iman marifet bilmektir, küfür ise inkarır. Doğru mu? Şimdi günümüzdekilerle inkar olmak size kimseyi tekfir ediyor mu? Yani ancak bir adamın kafir olması için ben Allah'a yönlüyorum demesi mesela. Bir adam ben Allah'a yönlüyorum diyorsa, kelime-i tevhidi bu anlamda, Allah'ın varlığı anlamında söylüyorsa, onu o daha serbest ne yaparsa yapsın, o adam da yapılmaz, o adam tekfir edilmez. Bu hadise gele anlarsa önümüzdeki hadisi tamam. Fakat ehl sünnetin dediği gibi dese ki iman söz, fiil ve kalb tasdiktir, küfür ve hakeza ya Allah'ın küfür dediği sözle, ya amelle veya kalpte kalbi amellerden bir tanesi yalanlama yalanlamadır, istihlaldir ve benzeri bir şey de bunlarla olur. Dediğimiz zaman kapsamı çok çok genişler. Doğru mu? Sahabeye söylen bir adam, Sahabe hakkındaki nasları şey yapan adam özellikle hakkında tevattir olanları kastediyorum, doğru mu? Bu insanlar katli olan nasları zaten inkar ediyorlar. Bu insanlar katli olan nasları zaten inkar ediyorlar. Çünkü bir insan bir söz söylediğinde, söylediği söz açıkça bir nasıl anlamayı gerektiriyorsa ve o insan o nasdan da olmasına rağmen bunu söylüyorsa, bu insanın nasıl nasihi anlamış demektir. Böyle ki ben o nasihi anlamıyorum dese bile, örnek. Böyle. Ben İsa'yı peygamber kabul etmiyorum, ama İsa hakkında hiçbir naslına hikaye etmiyorum. Oduğun için, yani böyle bir söz akıl sahibi bir adam bunu kabul edebilir mi? Akıl sahibi bir adam bunu kabul eder. E bu adam küfür sözünü söyledi ama o naslına hikaye etmiyor. Cık. Bu adam Öyle bir söz söyledi ki, sayf olarak bu söz kat'iye olan nasları tekzip etmeyi gerektiriyor. Tamam? Sahabe hakkında söyleyen insanları da, biz o zaman sınıflara ayıracağız. Eğer sahabe hakkında söyleyen adam, e, bu sövgüsü, tevatür olan nasları yalanlama seviyesine gelmişse, bu küfürdür. Hazar-ı Kufru Bâne yani hadisin birinci maddesinde olur. imandan sonra küfür kapsamına gelir. Ha, sövgüsü hakkında tevatür olmayan sahabe hakkında ise, mesela o zaman diyebiliriz ki bu hadisin kapsamında değildir ve böyle bir insan öldürülmemesi gerekir. Allah şükür değil İnşaAllah. Ama bu hadisi gelende Celmî'e veya da hulat hemen bu hadisi getiriyorlar. İmandan sonra küfür. Tabi yani bize burada sormamız lazım. Sen imandan sonra küfrü nasıl anlıyorsun? Kimin mezhebine göre anlıyorsun? Eğer Celmî'in veya Firavun'un veya şeytanın mezhebine göre anlıyorsan o zaman doğru Ama kitabın sünneti veya ehli sünnetin görüşüne göre anlıyorsan yanlıştır. Bu birinci delimler. İkinci delimleri Kıssat-ı radıyallahu Radiyallahu anh. Ebubekir radıyallahu anh'tan sahih i Nâhledinden bir kıssayı da Nedir? Enne racu ben avela zalehu Adamın biri Ebu Bekir hakkından çok sert konuştu, ağır konuştu. Ve fî rivayetî şetebehu Bir rivayete ise ondan küfredir, söylüyor. Fekâle lehu Abu Berze, Abu Berze el-eslamî sahabele Dedi ki, ey Ebu Bekir Ağtuluhu O'nu öldüreceğim. değil hüleyle Ağtuluhu O'nu ben öldüreceğim. Dedi. Fente hararhu Ebu Bekir onu yasakladı, eline iddiyana Ne yapıyorsun sen? gibi Ve kâle Liyece haba ni ahdin bu hiç kimse için yoktur. بعد النبي ﷺ Peygamberden sonra için sonra hiç kimse için böyle bir hak yoktur. Yani Abu Bekir ne yaptı? Peygamberle sahabeden biri de söveyi birbirinden ayırdı. Tamam? Peygambere söyler tamam öldürülür evvah yani bu berse doğru söylüyorsun. Ama Peygamberden sonra hiç kimse kimseye sövdu diye öldürülmez diyor. Kim çikarır? Ahiret Abu Dawudu teyarişi, fi Muslendihi Abu Dawudu teyarişi Muslendinde bunu rivayet etmiş. Bu da sahih olmasınadır. Şimdi bakın, burada çok önemli bir kaç mesele var. Yani bu nün delil olabilmesi için, hani bu alimlerin fikri doğru olabilir. Bak, bu alimlerin ulaştığı netice doğru olabilir. Fakat söyledikleri her delil onun hakkında delil den anlamına gelmez. Anlaşıldı? Hakkında sahabenin Nasların tevadüm etmediği ishabe söylemek küfür değildir. Çok büyük bir fasidır, çok büyük bir bidâttır. Görüşü doğru bir görüş olabilir. Yani belki tercih ederken bir tercümanın sonunda acık budur diyeceğiz. Ama bu zikrettikleri her derin doğru olduğu anlamına gelmez. Belki bir deri getirmiş fakat derimdeki islider yolu yanlıştır. Yani haklı bir isimden derinlendirme değildir, anlaşıldı değil. mı? Demişler ki, Ebubekir bile kendisine söyleyen bir adamı öldürmemiş. Ve sahabeler ve peygamberin arasını ayırmış. Biz nasıl sahabe ve peygamberin şetmetini aynı kefeye koyabiliriz? Bir, burada söven insanı Ebubekir hangi konuda sövdüğü belli değil. Mesela sen bu işten anlamıyorsun demiş olabilir. Yani, e, hilafeti noktasında ona sövmüş olabilir, yönetim noktasında sövmüş olabilir. Bir ahlakından dolayı ona sövmüş olabilir. Doğru mu? Biz burada bu adamın Ebu Bekir'i tekfir ettiğini, cennette olmadığını söylediğini veyahut da fasık olduğunu, biz böyle bir şey bilmiyoruz bundan. Doğru mu? Bu bir şey ayrı. İki, ve ne olduğunu düşünelim, sonuçta bu Bekir'in kendi hakkı değil midir? Ebu Bekir ona kendi hakkını helal etmiş olabilir. Yani hani bazıları şüphe getiriyorlar, Allah Resulü'ne sövündüğü halde Allah Resulü adamı öldürmemiş mesela, affetmiş mesela. İyi de bu, Allah Resulü kendi hakkı. Yani Allah Resulü kendi hakkıyla affedebilir ama sen Allah Resulü adına Allah Resulünden sonra Allah Resulü hakkını düşünemezsin kimseden. Doğru mu? E bu bekir ne böyle? Evet. Allah bu bekir söylemiş? E bu bekir kendi hakkından savrakat etmiş. Allah mı öldürmedi? Anlaşıldı. Fakat sen bunu bu bekir adına şey yapamazsın. Yap yapamazsın. Burada sadece ne var? Burada sadece şu bölüm var. E bekir bunu taliyle oluyor aynı zamanda. Yani bunu yapmamasının illetini de zikretmiş. İlletini ne olarak fikir etmiş, Bu Peygamberden sonra hiç kimse için yoktur demiş. Burayı hani burada gelebilir, bu bir salih bir şekilde Peygamber'den Peygamber'den sonrakileri birbirinden ayırmış. Fakat hangi kayıptan adamın sövdüğü, adamın ne olduğunu bildiğimiz zaman bu delil olur. Doğru mu? Çünkü adam dünyanın bir koraktı da söylerse Peygamber'e dünyalık olarak söylenmesi şöldür. Yani bir adam Peygamberimize eni az dese kafirdir. Bir adam Peygamber yönetmeyi bilmiyor dese kafirdir. Bir adam Peygamber'i diye bir erkek değil dese kafirdir? Yani hani doğru dünyalı konuda Peygamber'e söyle mutlak kafirdir. Fakat dünyalı konuda Peygamber'in dışındakilere söyle bazen elenmeleri bile kafir olmaz. Onun için bizi burada burayı denk alabilmemiz için mutlak surette Ebubekir peygamberle başkalarını başkalarının birbirinde ayırmıştır. Görüşünü söyleyebilmemiz için ne ihtiyacımız var? Bu adamın hangi konuda Ebubekir hakkında konuştuğunu bilmeye ihtiyacımız var. Anlaşılıyor? Anlaşılmıyor değil mi? Üç üçüncü derilerde söylüyoruz. Endam Allah <gülüyor> Teala, Allah Subhanahu ta Allah, Allah ve Taala, meyse beyn aluzi Allah ve Rasulihi. Allah Allah'a ve Rasulini eziyet edenler ve muhimsi müminliler, müminlere aziyet edenleri birbirinden ayırmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Tamam? Fajâ ala al-awwal la luhum fi Birinci kısmını yani Allah'a ve Rasulüne şey yapanları, e, ezir edenleri, dünya ve ahirette lanetli olduklarını söylemiştir. Doğru mu? İnna alazin elbzu Allah'a ve Rasulüne, lanabu Allahu fi dünya ve ahiret. Allah'a ve Rasulüne eziyet edenleri Allah dünyada ve ahirette de lanet etmiştir. Tamam? Lanetin ahirette de devam ettiğini göstergesi onların kafir olduğunu gösterir. Tamam? İkinci kısma geleceğiz. ve o jana falı sani ikinci dedi ki yani müminler eziyet edenler dedi ki, falı ihtimal muhtaman ve isme mubinda vakfı <gülüyor> onlar büyük bir e, günah ve bir iftira yüklenmiştir. Geçen ayeti gördük değil mi? lazzin ibtuna müminler ve müminatı bi geyli mektesbu falı ihtimal ve Yani o zaman ne oldu. Kur'an-ı Kerim sani bir şekilde Allah'ın ve Rasul'ün aziyet edenlerle Allah ve Rasulünün dışındaki müminlere eziyet edenleri birbirinden ne yaptı? Birbirinden ayrıdı. Anlaşılıyor şey? Tamam. Bu alemde neden dedi? Dedi ki o zaman biz ve Allah'a söveyi kafir, Allah ve Rasulünün dışındaki sahabeyi söverler ise kafir değil. Ney bundan? Büyük bir günah şiye ve ağır bir iftiradan bundan sınıfına girerler. Tamam, devam edelim mutlak duf'tan. Ve kesin mutlak iftira ve dünah, leys bi mucidin İftira dünah, buna insan öldürmeye gerektir var mı? Gelmez. Ve innehu mucidun lil uqubeti cübban. Ancak bu hükümler cezalandırmayı gerektirizlar. Fe tekun alayhi uqubetun mutlakah, o adamın üzerinde mutlak bir ceza kalır. وَلَا يَلْجَمُمُنَا الْحُقُوبَةِ جَوَازُ الْقَتْلِيۜ Bir insanı cezalandırmak, onu öldürmeyi gerektirmez. Şimdi biz bu delilere şöyle bir itirazda bulunalım. Bu delilere dinleyelim. Diyelim ki bu, umumdan doğru bir delilir. Umumdan doğru bir hissediler. Fakat niye o zaman Ayşe annemize söylemeleri tekfir ediyorsunuz? Karşı tarafa soruyorsun, sen karşı taraf mısın? Yok, niye cevap veriyorsun? Karşı tarafa benzemem. <gülüyor> biz karşı tarafa sorumuzu soruyoruz. Şimdi biz diyoruz ki, madem siz e, böyle bir ayrıma gidiyorsunuz o zaman Ayşe annemize söveri de teklif etmememiz lazım. Bak ne diyorsunuz, Ayşe annemiz hakkında hususi nas var, olur mu? Ayşe annemiz hakkında hususi nas var. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki, hakkında hususi nas olan veya hakkındaki naslar tevatür seviyesine ulaşan söverin ve söverinin de sövgüsü bu nasları yer anlamayı içerenler kafiriz. Bunun dışında kalanlar bu devrin içerisinde dahildir, tamam Yani ya sövdüğü hakkında husus-i nas yok veyahut da sövdüğü bir nası yalanlamayı gerektirmiyor veya naslar tevatur seviyesine ulaşmış, bu sövdüğüde o nasları yalanlamayı çövüyor sözü. Tamam Bu Buysa bu istindahın içerisine girmez. Şimdi onun hakkında özel bir ayır bir nas yok. Katli nasları tekzip etme mesele. Öyle değilse Selman'a sövdü, Nikta'da sövdü, Yasser'e sövdü, amara sövdü, mesela ve sövgüsüne bir nasih da gerektirmiyor. Doğru mu? Geriye de kadar, o da sahabe gibi diğer Müslümanlardan e, kalıyor. Diğer Müslümanlara yapılan eziyetten isim, günah ve iftiradır. Ayet-i Kerime öyle söylüyor. Peki niye tazimini buluyoruz? Normal bir iftiradan daha fazlasını. Çünkü onların Allah Rasulünün yanındaki değerinden dolayı, onlar hakkında konuşmanın, kitaba, mücünü kitaba ve sünnete dokunduğundan dolayı. Anlaşılır değil mi bu istihdam? Çünkü bu istihdamda bir itiraz var, bu itirazla beraber bu istinaden istinad olması lazım. Olamadı. Bu görüşme olmadan nasıl aşağılmamıza söylediği teklif etmişler. Doğru mu? Niye teklif ettiğini soruyoruz? Çünkü diyorumu söylediği söz nasıl yalanlamaya baliyor? O bu bu ayrıntının dışında kalıyor. O bambaşka bir başlık. Biz de diyoruz aynı bunu gibi. Hakkından asker devletin derecesine ulaşan ve söylediği sövgü olasılığını yaranlamaya gerekli kılanlar varsa onlar bu isimlerine dahil edilir Ama bunun dışında kalanlar bu isimlerine dahil edilir. Anlaşılıyor? Bir şey soracağım mı? Buyurun. Bu, Teatür devresine ulaşılırız diyoruz. Yani biz normalde Tancı'dan Teatür şey değil, bu konuda bir sahibi hadisi kalırsa hep bunu bir soruyor. Teatür şey Bak, biz şu konuda eleştiri yapıyoruz, diyoruz ki Nasların kat'î ve zannî diye ayrılması tamamen ıstılahi bir konudur. Bu ıstılahlarda da çekişim olmaz. Fakat Bidad Ehli'nin sonradan ortaya çıkmış bu istidranın üzerine bir takım hakem bina etmişler. Şimdi biz de onlara diyoruz ki, bu Allah'ın ve Resulünün koyduğu bir ıstılah değil ki sen bunun üzerine hüküm bina desen. Bu alimlerin meseleler daha iyi anlaşılsın diye ortaya koydukları bir ıstılahtır, sen bunun üzerinde bir hüküm bina ediyorsun ve bina ettiğin bu hükümle Allah'ın ve Resulünün koyduğu başka bir hüküm ortadan kaldırır. Nasıl? Bu sözün açıklaması nedir? Şudur, Nas'ların bize ulaştığında gerek ulaşma yolları itibar eder, gerek delaletleri itibar eder, Nas'lara Şimdi tırk tane adam bizden ve kırkı birden sana dese ki alt katta yandım var. İnan, tek bir kişi dese dese ki alt katta yandım var. İkisinin arasında e, fark var mı? Var. Bir kişiye olan tasdığımız bir kişiye olan tasdığımız ne diyor? Böyle. Diyelim bize hemen hareket edeyim. öbürü de düşünebiliriz. Misal, bu sünnet yoluyla. Doğru mu? Alt katta yandım var sözüyle, aşağıda şey, yanı toksu geliyorlar mı? Alkata katta yandım var bile. Aşağıdan yanım kokusu geliyor aynı şeylerle değil. Alt katta yandım var sahibi söz. Alkata katta yandım ama. Delaletten bahsediyorum şimdi. Ama alkata katta kokusu var. Allah Allah başka bir komşu yemek yapmış onun kokusu gelebilir falan filan. Bir süre ihtimalle. Bak delaletler de birbirinden farklı. O zaman bu ayrım doğru mu? ne yani? Zanni delalet kat'i delalet. Zanni sukut Bu ayrım o zaman umumdan doğru bir ayrım. Haa. Şimdi sen gelip bunun üzerine hüküm bina edeceksin. Sen gelin bunun üzerine hüküm bina edeceksin. Ne diyorsun? Ben zannî subutla amel etmem, katî subutla amel ederim. Bak sen şimdi ne yaptın? Abinlerin biz meseleyi daha iyi anlayalım diye yaptıkları bir aykunun üzerine getirdin bir hüküm bina ettim. Şimdi biz sana diyeceğiz. Senin bu bina ettiğin hüküm Allah'ın ve Rasulü'nün sözü değil. Öyleyse nereye göndermemiz lazım bunu? Allah'a ve Rasulü'ne göndermemiz lazım. Döndük baktık. Allah darasülünü de hem itikadda hem amelde zan, senin zanî dediği şeyler amel etmişler. Doğru mu? Etmişler mi? Allah bu tek bir tane peygamber göndermiş mi? Peygamberimiz ümmetlere İslam itikadını ulaştırabilmek için tek bir tane şey elçi göndermiş mi? Göndermiş. İtikad alanında demek ki, değil mi? İtikad din ve ya seni senin diye tanımladığı şeyler amel etmişler. O zaman senin bu bina ettiğin Senin bu bina hüküm yanlıştır. Doğru mu? İkinci bir hüküm. Birilerine geldi dedi ki biz zanni delillerin hakkında problem yaşayanları tekfir etmeyiz. Kahki delillerin hakkında problem yaşayanları tekfir ederiz. Değil. Şimdi dönüp bu aileme bakacağız. Doğru mu? Şimdi sen yeni bir hüküm bina ettiğin. Bu hüküm doğru mudur? Yoksa değil midir? Ona bakmalı lazım. Dedik döndük. Peygamber aleyhisselatü vesselam tekfiri de oluşabilmesi ki illa entarahu fihil kufran guvâher indekum binembâhi fihil burman dediğinde kat idarete işaret etmemiş mi? Yani senin yanında derin olduğu da kesin olacak. Şimdi ben sana bir hadis söyledim. İçinde üç tane davu var. Ortadaki davuluya bir halim zayıf demiş. öbürü sahih demiş. Ha bu sana zammı. Zammı uçtu mu şimdi bunda? Ama ben sana ayet söylediğinde veya mütevâti bir hadis söylediğinde böyle bir zan var mı? O zammı benim yanında derildir. Burhanlar mı düşündü benim yanımda? Burhanlar mı? Kesin. Bunun deneydi güneş gibi amaçık olması lazım. Doğru mu? Onun için de deneydiğin olması lazım. Yanık kokusu geliyor ve yangın var gibi, yangın var olması lazım. Bu usulü bana ekber konusunda Allah Resulü öğretmiş mi? Ö öğretmiş mi? Öğretmiş, tamam. Mesele bitmiştir. Demek ki bu ayın doğru Şimdi anlaşıldı mı mesele. Tamam. Ama burayı anlamayan var mı? Anlamayan anlaşıldı mı Tamam. Yani burada ne söyledik? Özet. Söylediğimiz şey şu. Kat'î zannî mütevatir ahad ayrılımın ayrılığına bina edilen her hüküm yanlış değildir. Ama hüküm bunlar doğru da değildir. O hükmü ne yapacağız? O hükmü alacağız. Nereye götüreceğiz? Allah'a ve Rasûlü'ne götüreceğiz. Bakacağız Allah ve Rasûlü bu sonradan bina edilen hüküme onay vermişlerse kabul edeceğiz. Onay vermemişlerse elimizin tesfiliyle edeceğiz Örnek ahad haber. Akire de e, hüccet değildir, fıkırda hüccettir. Allah ve Resulü böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Uygulama bunun zıttı. Kaç hücet geldi mi? bir, iki, üç, dört mi oldu? Dördüncü dedi. اَنَّ بَعْدَ مَنْ كَانَ عَلَىٰ اَحْدٍ نَب۪يۜ اَنَّ بَعْدَ مَنْ كَانَ عَلَىٰ اَحْدٍ نَب۪يۜ كَانَ هُبَّ مَنْ سَبَّ بَعْدُهُمْ بَعْدٍ Bazısı bazısına hakaret etti. وَلَمْ يَ ve min zâlike, bundan örnek olarak buna. Enne Halid ibn-i Velid, Sebb'a Abdurrahman ibn-i Avf. Abdurrahman ibn-i Avf'a söyledi. Fakâlehum Rasûlullah sallallâhu ar-hi ve sellem, Rasûlullah dedi ki, La tesubbu ashabi, yani ashabıma sönmeyin. Fe lâv ennâ ahâdakum enfaqa misle uhudin teheben, mâ bela ve muddâ ahadihim velâ nasîfahûn. Allah'ın Burası Halid ibn-i Velid'i peygamberimiz ne yapmadı? Tekfir etmedi. Ne yani devrin özeti? Sahabe birbirine söylemesine rağmen bununla kafir olmuyorlar idiyse, ondan sonra gelenler de onlara söylediği zaman onlar da kafir olmaz. Tabii bu dedin baştan e, niye yanlış? İki tane de biri sahabe, biri sahabe olmayanı birbirine kıyas etmek bu kıyas ve alfaf. Doğru mu? İki sahabe işte aynı menzilede. Yani Allah Azze ve Celle Allah'ın Resulü'nü ya da ikisi de işte sahabe, suhbet ismini ikisi işte almış. Bunların birbirine söylemesiyle sonradan gelen bir adamın sahabeden birine söyleseyim, bu zaten yani kıyas olaraktan yanlış bir kıyas. Doğru mu? Ancak ne zaman doğru? Ee, bu geriden gelen insanlardan bir tanesi de sahabenin meselesinde olur. Allah ve Resulü, Allah ve sahabe Sahabeden birine söyler. Sen derse sahabe, sahabeye söylediğinde Allah Resulü tekfir etmemiş, Öylese şimdi de sahabe, sahabeye söylediğinde biz yine tekfir etmeyiz. Doğru mu? Fakat tamam, bu şekilde bu yanlış bir Yani bu kıyas, maafalık. İkinci olarak da neyi söyleyebiliriz? Halid İbni Velid, Abdülrahman İbni Avfa hangi anlamda söyledi? Bu çok önemli. Yani aralarında bir meseleler tartışmışlar, Halid İbni Velid de ona dünyalık olarak kızmış, laf söylemiş. Sen bunun yap. Sahabe Allah Mesulünden sonra kafir oldu. Sahabe Allah Mesulünden sonra müftet oldu. Onlar cennetlik değildir bir. Adam, e, Yasir-i Habib diye bir tane zındık kuvvetle, ee, bir tane şey yaptı. Ne denemem? Hani e, sempozyum. Sempozyumun adı neyi biliyor musunuz? Aişe Tun Finlar. Aişe Sempozyumun adı bu. Hani Peygamber de Aişe Cennet'te benim eşimdir diye. O da onun tam zıddına şey yazmış. Sempozyum. Sempozyumun panelin adı ne? Ayşe ateştedir paneli. Şimdi bu, bu kafirle Haledin Yüveli'de ee, söylemiş olduğu sövgüyü sen haydi kefer koyabilir misin? Mümkün değil. Mesela bunlara benzer Adamın birisi de ki, Ayşe annemizin ahlakı kötüydü. Niye ahlakı kötüydü? Çünkü diğer kadınları kıskanıyordun. Diğer kadınlarla peygamberimizin arasını bozuyordun bizler. Böyle bir sövgüyü anıp, Halid ibn böyle velimdekinden kıyas etsen, bir nefes anlaşılır. Ama bizim konuştuğumuz sövgü, dünyeli bir sövgü değil ki. Bizim konuştuğumuz sövgü, nasların tekzibine varın ve sahabenin adaletinin katkilen sövgüden bahsediyoruz, tamam? Onun için bu demir yerinde bir istindad değildir. Anlaşılıyor. 5. Anne aşkatsa Sahaben Peygamberimizin Sahabeleri, Rabbı Allah onlara razı olsun, onlardan. La yici bul imanu bihim bi Onlara zatlarından dolayı iman etmek vaciptedir. Fasabul waqidi la yadhu fi iman bil Allahi wa malaikatihi kutubihi ve rusulihi ve Bundan dolayı da onlardan birde söylemek Allah'a, meleklere, kitaplara ve Resullere ve Ahiret gününe imana zarar vermez. Tabii bu kimin şeyi, bu kimin görüşüne göre böyle, bu genel mücizenin görüşüne göre böyle, öyle değil mi? Yani çünkü mücizeni diyor, ancak bir insanın kafir olabilmesi için imanına tasdikine zarar vermesi gerekir. Tasdikine zarar vermediği müddetçe kafir olmaz diyorlar. Hani burada sahabeler bir tanesine söylemek. Allah'a imanı zedelemez, Resul'e imanı zedelemez, yani, tasdike zarar vermiyor. Çünkü sahabe iman, iman esaslarından değildi. Biz diyoruz ki küfür sadece iman esaslarında var olanları inkar etmek değildir ki. Şeriatın söz, amel ve niyet olarak küfür demiş olduğu her şey, bunu kapsamına girmesi küfürdür. Ayrıca Allah senden birini sevmeni istemişse ve sen onu sevmiyorsan, Allah senin benim cennete olduğuna itiraf etmeli istemişse, sen buna etmiyorsan sen Allah'a imanı da yani onların mezhebine bir de bulunmuştur lazım. Çünkü bu Allah'a imanı şey olur, zedelenmiş olur veya bu Rasûl'e imanı zedelenmiş olur. Çünkü Rasûl'e iman neyi gerektirir? Rasûl'e iman senin Rasûl'ün kamil olduğuna inanmanı gerektirir. Sen Rasûl'ün yeryüzünün en çirkin insanları da arkadaşlık yaptığını, onlar da dine hizmet ettiğine inanırsam bu ne biçim bir Rasûl'e imandır? Yani bu Rasûl'e imanı zedelemeyecek de ne Rasûl'e imanı zedeleyecek? Ondan dolayı bu da yanlış ve yerinde olmayan bir istidaldir. Burada bir yol düşmüşüz merkuzen قَدْ <gülüyor> يُنَا فَشُبَعْدُ أَذِلَّتِهِمْ اَوْلَتْهُ اِسْتِشْحَادِهِمْ وَهَادَا سَيَكُونَ اِدَّ شَفْحِنَا لِلٰهَ الْبَقْسِ Yani e, belki onların bazı delilleri veya denilmleri olmasa da veçok istişatları, devirden aldıkları nokta şey yapılabilir, münakaşa edilebilir, tartışılabilir. Bu, yapmış olduğumuz şehte olacak demişiz. Şu anda yaptığımız gibi. bir Tamam Buraya kadar anlaşılmayan bir şey? var mı Hazret? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Bu, Mürciye'nin Seyyidin Teyzeri'nden ufak bir hadis için tamam herhangi bir teması Ehl-i var mı? Yok, ehl olur mu? Böyle, böyle düşünen bir adam ehl olabilir mi? Mümkün değil. Yani bu inançta olan bir adam, ehl olamaz. Ehl-i işte böyle bir sapık, sapkın düşünce de mevcut tehlikesiyle. Tamam. Yani bu genelde hani red verilirken, eh, biraz daha şöyle bir şey var. Mesela normalde bu, bu devizlik edilmeyebilir, örnek veriyorum. Ee, bunun üstünde en birinci deli bezikledilmeyebilir de fakat bizim burada gayemiz ney? Yani bu derileri niye topladık buraya? Şundan dolayı. Şimdi delillere de diyebilirken açılıyor talebeli. Yani hani anlayış, tasavvur, e, fehr, ondan sonra hüküm üzerinde hüküm inatme. Bu düzenli düşünce dediğimiz yani e, rastgele değil de hani böyle bir şeyi ele aldığı zaman tane tane, derece, derece, silksik, mertebe mertebe, hani mantıkçıların tüme varım, dedikleri tabiri caizse yani alttan parçalardan küçüğe doğru gitmek veya bir bütününü bölüp, bölüp bölüp oradan tekrar parçalara gelebilmek bu insanın düşüncesini bir düzene sokar tamam düzenli düşünebilen insanlar onların doğruya ulaşması daha şeydir ee, daha böyle kolaydır falan kafa yapısı düşünme sistemi dağınık olan insanların belli bir konuda doğru noktayı tespit etmeleri kafa karşılığından kurtulmaları ve buna bağlı olarak da hizmet edebilmeleri çok çok zordur düzenli düşünmeyi bilmeyen insanlar, yani mesela bazı insanlar da bir çekmiştir, böyle bir farklı bir tehlike duyduğu zaman eli aya birbirine girer, hani gitti bütün itikad gitti yani yanlış mı eksi acaba? gibi böyle bir eyyanar paniğe yan kapını, niye düzenli düşünmeyi bilmediği için? yani kafasında her şey gidip yerli yerine götürmüyor. Bu nasıl gelişir? Bu arada doğumlu olan bir şey değil. İnsan usulüne göre ilim talep eder, şeyleri yerli yerine oturtursa, Allah izniyle bu meleke gelişebilir. Yani şu an yapıldığı gibi bir delili alırsın. Önce bu delil ne anlatmak istiyor? Onu tasavvur edersin. Sonra delilin hangi kısmı delil olarak alınmış? Yani burası çok önemli. Sonra onu alırsın. Sonra delil alınan kısmı delil alındığı noktayla arasındaki alaka doğru bir mı yanlış bir alaka. Sonra onu noktaya koyarsın. Yani misal. Sonra ortaya, olan şey, yani ortaya çıkan sonucu dinin nazarındaki yerini tespit edersin. Yani bu küfür olan bir muhalefet midir? Bilak olan bir muhalefet midir? Fısk olan bir muhalefet midir? Sonra bunu şey yaparsın, tespit edersin. Böyle yaparsan hiçbir şey insanı sarsmaz. Ama böyle yapmazsa özellikle şu şüphe asrında, yani yaşadığımız şüphe asrında ilim talebesinin aklı sürekli her gece bir itikabla yapar, sabah başka bir itikabla takar. Özellikle mesela internet Müslümanlarının e, temel vasıflarından bir tanesi bu, yani her forma geldiğinde yeni bir dine giriyor aynı zamanda. Her yeni bir hocanın dersini dinlediğinde yepyeni bir dine müntesip oluyor, yepyeni bir akide piyasaya şey yapıyor, çıkıyor. Oysa İslam akidesi, İslam dini bu değildir. İslam din isimlerinden geliyor? Selametten geliyor. İman, emniyetten geliyor. Doğru mu? Senin hiç dünyanda selametler kılmayan, düş dünyanda emniyetten kılmayan din İslam değildir. Yani böyle iç huzuru sana vermeye, seni selamette tutan şey, hani selamette olmak, yakin üzere olmak, mübün olduğundan şey olmak, hani böyle lezzet duymak bunlar yoksa, seninki iman değildir. Selamette değilsen, emniyette değilsen, bunlar iman değildir. Bunun olabilmesi için de İslam bir takım usuller konmuş. O usullere de ayak etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi nedir? Mesela şu anda, en başlara gelir bu ve muhkem nasları birbirinden ayırmak gelir. Yani bu konu, Dilin en temel konularından biri, ilim talebesinin en ciddi anlamda riayet etmesi gereken konu burası. Hatta daha önce de söylemiştir, bir de söyleyeyim, İmam-ı Müslim ilim kitabını bu hadiste açmış. Yani o bu hadis, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam diyor ya, Siz, اِذَا رَائِتُمُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْمُتَشَابِيهَ مِنْهُمْ e, Siz onların müteşabih olanlara tabi olanları gördüğünüz zaman fahzer olun. فَاُولَٰئِكَ لَذِينَ سَلْنَهُمُ اللّٰهُمْ فَحزَرُونَ Allah'ın kitabından isimlendirdiği insanlar onlardır, aman onlardan kaçın. Onlardan sakın diyor Peygamberimiz. İmam Müslüm niye ilim kitabını bu hadisle açtı? İlim talebesine şunu öğretmek için, sen ilmi doğru da öğrenmek, doğru anlamak istiyorsan, ilmin senin için vebar büyük değil de ismen olmasını, seni şüphelerden ve şehretlerden korumasını istiyorsan, birinci adım değil, muhkem naslarla mükeşabih Nasarı önce birbirinden ayıracaksın ve dinini muhkem naslar ışığında anlayacaksın anlaşılıyor. Mesela bu bir şey, ikincisi bu. Biraz önce anlattığımız e, konu mesela. Nas, istimden nasıl yapılmalı? Yani, rastgele değil. yani Önce nas sözümüze koyacağız. Karşı tarafın oradan hangi bölüme? Önce nasla bakacağız. Bu nas nas mıdır de ilgili İslam'dan. Bu nas İslam'dan nas mıdır? Yoksa değildir Ona bakacağız. Mesela alim sözü ise ad al Alim sözü nas değildir. Tamam başla. Yani biri sana bir delil getirdi diye, Kur'an'da Sünnette bir hüküm sabit oldu senin yanında, karşıdaki de sana bir tane delil getirdi. Delil, kitapta sünnette olana tamamen aykırı. Bakacaksın bu Allah'ın Rasulü müdür? Allah'ın keramı mıdır? Rasulü sünneti midir? Ümmetin icması mıdır? Yok, çarpıya at. Cevap vermeye gayretine girersen bu senin faziletindir. Cevap vermesen de hiçbir şey olmaz. Çünkü bu nas değildir. Âlimlerin sözleri kendi başına nas değildir. Allah. Bize alimlerin görüşleriyle olan kulluk etmemiz için yeryüzüne göndermedi. Bizi kitaba ve sünnete kulluk etmek için yeryüzüne gönderdi. Kitap ve sünnetle kulluk etmek için bizi yeryüzüne gönderdi. Ve kıyamet gününde hiçbir alimin görüşünden de bizi hesaba çekmeyecek Allah. Allah bizi kitaptan ve Rasûlünün sünnetinden hesaba çekecek. Doğru mu? O zaman bu delil değildir. Değil midir yani? diyelim. Delil sünnet, Kur'an vesaire de icman. O zaman bakacaksın, hangi parçasını demin almışlar? o parçayı çıkaracaksın içerisinde, kafanı yormayacaksın nasıl bütünüyle. İlgili adamı çıkaracaksın, orayı hafif İlgili adamın, delil aldıkları koruyan derelentine bakacaksın üçüncü adam olarak da. Yani tam adam bunu söylüyor ama bu söylediği söylediği şey delil midir? Yoksa değil midir e diye ona bakacaksın. Arada bir alaka varsa salih bir alaka delildir. Arada salih bir alaka söz konusu değilse zaten delil değildir. Salih bir alaka varsa, istiddar doğruysa bu sefer bu muhalefetin, deline muhalif olanların mertebesini belirleyeceksin. Bu, Allah'a şirk koşmamadır. Bu dinde yapılan dini alandaki bir ziyade midir, yani bilaf mıdır? Yoksa bu bir fısk mıdır? Sadece nasıl muhalefet midir? Hakkul hakkına girme, veyahut da işte Allah'ın hakkına girmeyi gerektiren bir fısk mıdır? Sen bunları birbirinden ayırt edeceksin. buna göre muamele yapacaksın. Yani, her meseleyi de yeni yeni oluşturacaksın. Yani bir meseledeki yöntemi alıp, diğerler pat diye tatbik etmeyeceksin. Her meseleyi yerli yerli alırlar. O zaman evet. Allah'ın izniyle e, ilim bizim için şey olmasın, yük e, olmasın. Fakat aksi halde ilim sürekli insanın kafasını karıştıran, insanın o, o duvardan bu duvara çarpan ilginç, tuhaf e, tuhaf bir şey oraya. Yani. Tamam mı? Ben şey Buyurun. Dedim ki sahabeyi söven kişinin küre gelebilmesi için sövdüğü nokta dine ve adalete zarar vermesi gerekiyor. Burada adaletin e, öğretilerimiz için şart koşulması. E, yani neden dolayı şart koşuldu ve sebebi nedir? Yani neden Çünkü sahabenin adaletine sürdüğü zaman hakkında mutevati nasıl olan Yani adil olduğu noktasında hakkında mutevati nasıl olan Sahabenin adaletine sürdüğü zaman bu onun hakkının adaletine delalet eden masları yalanlamak olduğundan dolayı. Tamam? Yani mesela diyor ki örnek veriyorum zalimdir. Ama burada zulüm şu anlamda değil yani. Ahlak olarak zulüm anlamında da söylemiyor bunu adama. O aynı zaten, o dünyeli bir sürgü. Adam burada neyi kastediyor? Zalimdir. Yani mesela Allah'ın kitabında ve Rasulünün sünnetindeki hükümleri ken Mesela Allah Rasulü Ali'ye sen kalitesi dediği halde bunu ciddemiştir. Ali'ye zulüm bak. Bu da başka bir şey. Bu normal bir insanın kafasına vurmak gibi bir zulümden ziyade Allah ve Rasulünün onlara şahitlik ettiği de taluk ediyor. Onunla alakalı olmuş oluyor. Böyle olduğu zaman bu sarık nasları tekzip olduğundan dolayı bunun küfür olduğunu söylemiş halimler. Tamam? Şimdi bu son kısımla ilgili karışıklık olduğu zaman aslında nereye döneceğiz? Karışıklık olduğunda Diyeceğiz ki bir ittifak noktaları belli zaten. Yani orada zaten problem yok. Hakkında mütevatir naslar olan sahabeler hakkında konuşursa bu kat'î nasları yalanlama sınıfına girdiği için onlara sövmek, onlara ta'an etmek bu küfürdür, problemsiz. Hakkında mütevatir naslar olmayan sahabelere e, gelince, alimlerin ihtilaf etmiş oldukları ve ihtilafın gözetilebileceği, yani küfür değildir denebileceği ve bir kısmı küfürdür diyebileceği bu konuda genişlik olan kısım burasıdır diyeceğiz. Tamam. Bu delillerle ilgili sorumuz var mı? alakalı, hans Şimdi mesela biz ikinci görüş olarak hangi bir saniyedik. Teresum etler de Şey, muhammetten sonra birkaç tamam. i̇şte Ondan sonra kulların delililer. Yani. Buradan. Sorma olaylar sorulmasında, amel yani, olarak. Bakın sonra, işte böyle yüce enkemmel etlerin altı şeyleri zikretti. Ve yani onlar nasıl? <gülüyor> Yolcunun delilleri dediğimizde oradan her sizi zikrettiğimiz adamların tek tek delilidir anlamında değil. Yani mesela İmam Ahmed böyle bir istinadını getirmez çünkü onun e, iman konusundaki usulünü açıklıyor istinadları. Tamam? Bu genel yani bu konuda böyle düşünen herkesin delilleri. Çünkü Mücye de böyle düşünmüş. Mücye'nin de delilleri de herkes içerisinde. Anlaşıldı? Yoksa her birini ismini zikrettiğimiz her bir alim delil olaraktan söylemiş böyle bir şey yok yani. İnşallah. Zaten bir çoğu deliri de söylemiyorum ki, yani sonradan gelen alimler delilleri budur diye delilleri şey yapmışlar, zikretmişler yani yoksa çoğu ''Bu benim fikrim budur, delilim de budur'' şeklinde tafsilatlı bir izahlar bulunmamış. Burada duralım mı? Devam edelim mi? Duralım mı? Tamam. ''Ve ahiru davana lefudu billahi rhabbun aleyhil il il